Bugün programımızı Budapest'te'den yapıyoruz. 10-17 Ağustos tarihleri arasında Ziget Festivali'ne katıldık. Festival günlükleri olarak festival notlarımızı aktaracağız size. Önce ortamdan başlayalım. Belki ortamdan da önce havadan başlayalım. Çok sıcak bir festival geçirdik. Evet yani geçmiş yıllar geçen yılda bayağı bir sıcaktı ama bu yıl e, cılığa çıktı biraz sıcakların. İnanılmaz bir sıcak bunu Rakverter'de de gördük yani. Rakverter tarihinde demiştim yağmursuz ilk festivali biz bitirdik yani. tarihi boyunca öyle bir şey olmamış. Burada da gayet havalar 40'larda. Ki söylenilen hep 38 39 deniliyor ama gayet 40 42 arasında bir hava hissedilen de gayet 45'in üzerinde. Bir ile festivali tamamlıyordu ki son gün biraz hava bozdu. E, fırtınalar, yağmurlar falan ki festival sonrası da bu yağmur ve fırtına. E, fırtına daha çok değil de yağmuru e, açıkçası feci bir şekilde. Özellikle son günü, pazartesi günü falan inanılmaz hava. Ve hala da de devam ediyor yağmur. Biraz daha durdu ama muhtemelen biz dönene kadar e, yağmurla bitireceğiz Budapest'tey. Evet öyle görünüyor. E, dolayısıyla burada havayı iki şekilde de yaşadık diyebiliriz. Hem çok sıcak hem aşırı yağmur ve soğuk. Zaten sesimden de anlayabileceğiniz gibi üşüttüm e, yağmur altında yürüyünce. E, ortam olarak e, ziget bu sene 441 bin kişi katıldı festivale. Bu rekor bir katılım. Ziget'in açıkladığı rakam. Robbie Williams'ın headliner olduğu bir festivaldi. Nasıl buldun ortamı? Ortam her zamanki ziget ortamı. Ama 2012'den sonra bir ziget kitlesine bir değişim olmaya başladı. Yani bunu festival yetkileri bence tercih etti diyebilirim. Çünkü ona göre programlar yapmaya başladılar Elektronik müziğe biraz daha ağırlık vermeye başladılar ki Genç kitle, teenage, ergen kitleyi biraz daha çok çekebilmek için amaçlarında ulaştılar. Son 3 yıldır inanılmaz bir yaş kitlesi düştü. Yani ziget açıklama yapmış 80 yaşında da insanlar olduğuna dair. Evet, yaş ortalaması yüksek insanlar da vardı ama ağırlık olarak gençlerden oluşuyordu. Ortam yani her zamanki Ziget ama bu yıl biraz daha artık rahatsız edici boyuta gelmeye başladı. Bu biraz muhtemelen Rakverter ve börek artı görmekten kaynaklanıyor. Oradaki Rakverter'deki eleştirmiştik ama bizim orada sıcaklığı biraz eleştirmiştik. Buradaki rahatsız olduğumuz şey sıcaklığın biraz ötesi. Artık cıvıklaşmak diyelim ben bunu. Yani diyeyim buna. Burada biraz cıvık bir Ergen kitlesi var yani Belçikalıların kitlesine baktığımız zaman en azından gençler, teenageleri bile bir olgunluğa sahiplerdi yani konserlerde ne rahatsız ediyorlardı ne başka bir durum. Buradaki teenage kitle biraz daha rahatsız edici boyutuydu o yüzden geçen yıl başlamıştı ama bu yıl artık benim için fazlasıyla rahatsız eden bir durum yaşandı artık sıkıldım yani biraz bu kitleden durum bu. Daha önceki programda Ebru Şenol'u konuk almıştık. Primavera'nın kitlesini yaş ortalamasından bahsetmişti. Ona keza bizim Börgard'da gördüğümüz kitle. Birazcık daha 30-35 üstü bir kitleydi ve çok keyifli oluyor o insanlarla müziği paylaşmak. Birazcık yaş düştükçe bilmiyorum hani bizim mi gözümüze batıyor. İşte su sıkmalar, birbirinin üstüne biri atmalar, çarpmalar. Yani o festival ruhunun içinde aslında birazcık uçlarda kalan davranışlar var. O yüzden o anlamda ziget çok karmaydı benim için de. Hatırlarsan bir kız birayı sallamış ve delmiş bütün üstümüzü başımızı kameralarla birlikte bizi ıslattı hani normalde su atanlara falan öyle bir tepki kimse vermiyor zaten hava çok sıcak olduğu için ama zaman zaman bu tip şeylerle de karşılaştık dolayısıyla böyle bir ortam vardı line up'ı nasıl buldun? Lineup güzel bir line-up'tı. Yani Rockverter'le tabii karşılaştırdığımızda kıyısından bile geçemeyecek bir line tabii ki de. Ama Ziget, yani hep söylediğim bir şey. Yani Ziget hiçbir zaman bir müzik festivali değil. Ki bunu bu yıl geldiğinde çok iyi anlamışsındır. Ben sokak tiyatrosundan, sirkinden, diğer bütün etkinliklerden çok büyük keyif aldım ki son geçen yılı itibariyle ben eksenimi o tarafa doğru kaybederim. Kaydırmıştım yani sahnelerden çok sahneleri tabii yine gezdik ama e, line-up'ı çok değerlendirecek bir şey benim için en şey olan izlemediklerim içerisinde e, Robbie Williams'ı Kings of Leon vardı yani iyi karşıladım Falls vardı Tame pala. Yani yine de iyi bir line up ama tabii Noel Gallagher'lar, Damien Rice'lar, Elbow'lar Foo, yani iptal olmasa Foo Fighters olacaktı, Manford vardı. Yani inanılmaz bir line up'ın üzerine biraz veyahut da Garden, Sting, Leni Krevis, Florence Canimar gibi inanılmaz line up'ının akabinde Ziggyet biraz yani Böregard'la bile karşılaştıramayacağım bir line up'a dönüştü. Yani ben yani Program öncesinde söyledim diye hatırlıyorum Yani bir Manafort ne bileyim bir Noel Gallagher bekliyordum açıkçası zigetten ama böyle bir atakları olmadı. Yani Eli Golding'in özellikle headlineer olduğu akşam bence Manafort rahatlıkla headlineer olabilecek durumdaydı. Ama tabii grubu uyuyor mu şartlarını o kadarını bilemeyeceğim. Sadece e, line-up karşılaştırması yaparak söylüyorum. Seninle daha önce de konuştuk. Kesabiyan'ın e, Rakverter performansını biz daha ateşli bulduk. E, sanki Zigette biraz daha hani izleyen kitle hoştu ama e, sanki Rakverter performansından sonra Kesabiyan'ın performansı yani Kesabiyan her zaman çok iyi ama e, birazcık e, daha az ateşliydi Rakverter'e oranla e, diyebilir miyiz? Rockverter'de çok farklı bir durum var. Yani onu karşılaştırmak bilemiyorum ne kadar doğru olur. Çünkü şu sebeple, ee, Rockverter'e Noel çıktı, Manford çıktı, ee, işte, Cassabian çıktı ve hepsini söylediği tek bir şey vardı. Bizim en favori festivalimiz Rockverter. Yani Glastonbury falan bile ayrı tutarak bunun çok net söylüyorlar. Avrupa içerisindeki en sevdikleri festival. Rakverter ve oraya gelen sahneye çıkan isimlerin bile. Baltazar'ı mesela burada gördük. Rakverter'de eleştirilmiştik mesela. Ana sahneye çıkmanın verdiği şey. Çünkü oraya çıkanlarda bir şey duygusu oluşuyor. Biz kendimizi nasıl en iyi şekilde yani o kitleye beğendirebiliriz. Beğendiremeseler bile en iyi performansını sergileme istiyor oluşuyor. Zigget'te öyle bir dertleri yoktu. Baltazar gayet normal sakin çıktı. Ki ben bu ailenin Baltazar'ın Ziget performansını daha beğendim. Onu da söyleyeyim. Eee bir ağırlığı var. O sebepten ötürü yani Ziget şimdi ayrı bir konumda ama Rakver'le ben çok karşılaştırma ya performans ve sahne açısından söylüyorum bunu. Oradaki grupların performansı ile Rak Ziget'i çok karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Ziget öyle bir konseptli bir festival değil çünkü. Belki Zigeti, işte seneye katılmayı düşündüğümüz dolaylıs ile kıyaslamak, hani içerik olarak çünkü daha paralel olduğu için daha doğru olur. Diğer performans müzik dışındaki sahnelerde, Blues Air Stage'ten işte Mariza'yı izledik, World Stage'te inanılmaz keyifliydi. Sirk Düzigitte Ateş Gösterisi izledik, Fuhrza Brutayı izledik ki dünya çapında birçok bilmem kaç milyon insana bu gösteriyi yapmışlar. Gerçekten olağanüstüydü. Yani diğer performanslara dinlenecek hiçbir şey yok. Sokak tiyatrosu, aradaki gösteriler, işte Macar köyündeki aktiviteler. Yani aktivite ve alternatif sahneler, sanat sahneleri açısından benim için oldukça gayet tatmin ediciydi. Yani dediğin doğru bir şey yani zigeti karşılaştırabileceğin iki festival var yani biri Glastonbury ile karşılaştırabilirsin ki karşılaştırmak e, ne kadar doğru olabilir bilemiyorum o kadar da uçmamak gerekiyor Tam zigeti iyi bir festival ama yani bir Glastonbury ile karşılaştırmak e, çılgınlık olur diye düşünüyorum. Lowlands evet. Duyduğuma göre yani son aldığım giden arkadaşlarımdan ve yabancı Hollandalılardan özellikle aldığıma göre bilgi bugün Zigat'te de sordum çünkü Hollandalılara. Lowlands'ın biraz daha çünkü line-up'ına da ağırlık verilip hem bu programı yapıp hem line-up yapmak gerçekten zor iş. Biraz Lowlands sanki ağır basıyor ama görmeden yorumlamak istemiyorum. Onu gelecek yıl Lowlands'ı görüp Zigat mi daha iyi Lowlands mi daha iyi? öyle kar kararlaştırılır. Ee, Rakverter ve Pinkpop gibi festivaller ağırlık müzik olduğu için onları Zigetle karşılaştırmak çok doğru değil. Onu da senin aynı fikirdeyim. Ee, ben biraz e, güvenlik ve ilk yardım meselelerinden bahsetmek istiyorum. E, güvenlik e, ya bilmiyorum Macar kültürüyle ilgili bir şey mi biraz sertti ben öyle buldum. İlk ilk yardım da sanki biraz yetersizdi sadece sahne alanlarının yanındaydılar. Alanda çok fazla öyle bir nokta göremedik. gerçi o anlamda çok ciddi bir itiş kakış vesaire olmadı ama gene bunlar alanlar, bayılanlar oldu tabii. Hani bunlara müdahale edildi ama sanki biraz Geç müdahalelerle en azından bizim tecrübe ettiğimiz kısımlar öyleydi. E, ne diyorsun? Tabii 440 bin, 41 bin kişiyi bir şekilde e, hani güvenliğini ve ilk yardımını yapmak çok kolay bir şey değil. Ama hani sanki Rackverter'de birazcık daha farklıydı o durum. Bir de o açıdan, güvenlik ve ilk yardım açısından değerlendirelim istedim. Hmm. Alanla görmedik kısmını biraz açmak gerekiyor. Yani dinleyicilerimiz biraz biz gördüğümüz için anlayabiliyoruz ama alanla görmedik derken şunu kastediyoruz. Yani alanda tabii ki de ilk yardım görevlileri, sağlık görevlileri insanlara yardıma koşturuyorlar ama alan içerisinde Rakverten'de biz şöyle bir şey görüyorduk. Alternatif sahnelerde olsun, ana sahnelerde olsun. Sahne onun önünde evet bir ambulansı ve sağlık ekibi ve sağlık ekibinin ayrı bir bölümü falan oluyor. Ancak Alan içerisinde insanların bulunduğu, özellikle ana sahne ve diğer sahnelerin olduğu bölgelerde her her yani her türlü duruma karşı e, tetikte dolaşıyorlar. İnsanların arasında duruyorlar. Yani sağ tarafında sahnenin atıyorum 5 kişi duruyor, ortalarına giriyorlar, önlerine giriyorlar ve o alan içerisinde bir sağlık anında müdahale edebilecek bir ortam azalıyorlar. Zigette bu dediğin gibi yani ana sahne ve sahnelerin yanına bir tane iki tane sağlık görevlisi koyup ambulans koyup bunu çözmeye çalıştılar. Ee, ne kadar doğru dersen. Yani ben çok doğru bulmadım. Rock e biraz örnek almaları gerekir diye düşünüyorum. Böregard'ta da bu durum böyleydi. Muhtemelen Hollanda'ya gittiğimizde de aynı, Lovelace'de de aynı durumla karşılaşacağız veya Pinkpop'ta. Ziget'in bu konuda çok büyük bir eksikliği var. Yani bu kadar büyük ödüller almış bir festivali mutlaka bu kadar ki insanları topluyorlarsa, bu insanların sağlığını düşünmeleri için ilk yardımın sahnelerin dışına çıkıp alanda daha fazla boy göstermeleri gerekiyor. Umarım gelecek yıllarda olur. Umarım diyorum çünkü güvenlik konusunda ben geçen yıldan beri uyarılarımı yaptım, şikayetlerimi bildirdim. Ne kadar gitti bu onlara ulaştı, ne kadar ciddiye aldılar bilmiyorum. Biz geçen yıl baya bir tartaklandık güvenlik görevli, Kolum kırılıyordu benim geçen yıl. Bir de basın olarak evet. yani Bu yılda de gördün. İnsanlara da aynı davranışlar var. Şimdi Rakverte'de İnsanlara su uzatan, buz uzatan, yemek uzatan, insanlara en ufak bir şeyinde alan yani zigette şeyi gördük işte bir kız rahatsızlandı anda sevgilisini oraya sokmadılar kızın. Yani orada zaten bir panik durumu yaşanıyor. Kız panik, çocuk panik. Yani bu bana çok saçma geliyor. Yani oraya çocuk girse ne olacak? Yani bu güvenli inişleri biraz bana göre saçmalı. Hakaret etmek istemiyorum ama hakaret ettim orada onu da açıkça söyleyeyim. Yani Rakverter'de böyle bir şey göremezsiniz. Yani biraz... Rakverter daha büyük denildiği zaman bunu biraz daha anladım. Yani o sistemi Rakverter çok güzel oturtturmuş. Yani eleştirdiğim Rakverter'de çok fazla nokta var. Ama güvenlik konusu, ilk yardım konusunu Rakverter çok iyi çözmüş. Umarım bu kadar büyük bir festival olan Ziget bu kez bu yaralarımı ciddiye alırsa o güvenliğin mutlaka değişmesi gerekir. İnsanlara yani, yani sert bir insan olabilirsiniz. Güvenlik sert olabilir ama... Bu öyle bir şey değil yani insanları tartaklamak dövmek yani sahne önüne atlayan çocuğu alıp çıkarıyorsun ve kapının önündesin orada insanları itip orada demire çarpsa çocuğun kafası ne olacak bilemiyorum. Sonunda zaten bir ölüm yaşandı onu da zaten konuşuruz yani ne olacağının cevabı bence orada. Evet Rakverter'de deneyimlediğimiz güvenlik inanılmaz kibardı. Benim Ziget'te gördüğüm çok fazla fiziksel temasta bulunuyorlar. Bilmiyorum ben çok hoşlanmıyorum zaten ondan ama genel olarak da dediğin gibi yani zaten kapının oraya gitmiş bir kişiyi bir de iterek kapıya doğru hız vermek o gereksiz fiziksel temaslar var. Biraz Macar kültürünün de bu bilmiyorum sanki bu eski dönem etkisinden mi kaynaklanıyor? Şehirde de çünkü biz böyle sertlikler ufak tefek de olsa gördük ama yani bize karşı değil ama genel yapılarında sanki o oraya da sirayet etmiş gibi bir durum var. Yani bu öyle bile olsa bu başka bir şey. Dediğim yine aynı şeyi söylüyorum. Bu onların kültürlerini, örf adetlerini bilemeyeceğim ne olduğunu ama e, gelen insanlara böyle davranma hakkı yoktur o güvenliğin yani basına bile dahil böyleyken basın değil yani oradaki her insan insandır basın şudur budur diye ayırı demeden basını ayrı tutuyorum çünkü elimizde kameralar şunlar bunlar var sizin yaptığınız en müdahale e, ekipmanımıza zarar verecek mi müdahale? Sorun orada. Yani başka sorunlar da var ama güvenlikli bunu kapatmayı tercih edeyim. Çünkü çok uzar hem konu hem de uzatmayalım. <gülüyor> Tamamdır. Ee, A38 sahnesine... Ve çadır sahnesi, 38 sahnesi. Tek bir noktadan giriş var. Çadırın sağında, solunda dikdörtgen büyük bir çadır düşünün. Ee, rakartar bunu güzel çözmüştü. Hani hep kıyaslıyorum ama sahnelerin benzerliğinden e, kıyaslayacağım. Rakverter'de aynı kapıyı... Yeşil ok işareti yandığı zaman insanlar giriş olarak kullanıyordu. Kırmızı çarpı yandığı zaman da çıkış yani girilemez sadece çıkılabilir olarak kullanıyordu. Havalandırma sikrette daha iyiydi A38'de daha ferahtı. Ama tek bir kanaldan girilmesi, tek bir kanaldan girilip bir sürü kapıdan çıkılması sanki orada da bir modifikasyon olabilir diye düşünüyorum. Yani kapıların üzerinde hiçbir uyarı yok. Yazık, insanlar da sürekli soruyorlar buradan girebilir miyiz diye ve her seferinde oradaki görevliler onları tek kapı, kapıya yönlendiriyor. Belki bu modifiye edilebilir diye düşünüyorum. Hani şey olarak organizasyonel olarak çok konforlu olurdu. Sonuçta biz basın olarak en arkadan girip resim çekmeye çalıştığımız zaman bayağı bir yol kat etmemiz gerekti. Yani özellikle basın için çok zor. Çünkü ana sahneden ve diğer sahnelerden Özellikle ana sahneden çıktığınız andan itibaren A38'e geldiğinizde ben geçen yıl bununla ilgili de eleştirimi yapmıştım ve fikrimi söylemiştim. İlk kapının mutlaka basına ayrılması gerektiğini, çıkış kapısı değil orası basın giriş ve çıkış kapısı olması gerektiğini söylemiştim. Aynı şekilde o da ciddiye alınmadı. Aslında Ziget'in nasıl bir kurum olduğumu biraz açıklıyor. Yani eleştirinizi ciddiye almıyorlar. Ne söylesek mantıklı mı bilemiyorum. Yani eleştirim yine aynı yani basın yapmasan bile dediğim gibi girişleri mutlaka çıkışları o kadar yolu insan yani biz yürüyoruz ana sahnedeki çıkan insan da yürüyor o yolu. Yani tek kapı ya yani o mantığını çok algılayamadım neden o kapıdan giriş yapılması gerekiyor diğer kapılardan girince ne oluyor çadır falan mı çöküyor diye düşünmeye başladım. Ziget'in saçmalıkları diyeyim yani. Alternatif sahne açısından bana göre bir saçmalık bu. Umarım çözerler. Bu kadar. <gülüyor> Peki, e, kapasite çok aşılmış gördüm ben. Yani biz Rakverter'de de aynı şeyi eleştirmiştik. Hadi, hadi, hadi Rakverter'in alanı küçüktü ama... ...benim bu yıl gördüğüm hani çadır konusu özellikle... ...yani kamp alanları, e, yolumuzun üzerinde bile çadırlar vardı. E, 441 bin o alan için biraz fazla. Sen ne düşünüyorsun? E, tabii ki de fazla. Geçen yılda fazlaydı sayı. 400 bin yine geçmişti. Soldat olmuştu. E, bu yıl 441 bine çıkmış. Yani o alan onu taşımıyor. Yani kamp olarak da taşımıyor. E, i̇nsanlar açısından da taşımıyor. Yani zigetin bana göre limiti 350 bin çok çok kasarsan 380 bin üzeri daha olmamalı. 380 binin üstü kesinlikle olmamalı. 390 bin diyenleri olabilir ben ona bile karşıyım. Kesinlikle 380 binin üzeri ziget görmemeli ki yani yaşam alanınız var evet nefes alabiliyorsunuz ama Belli bir dönemden sonra hakikaten iş çığırından çıkıyor. Bir de günlükçüler de geliyor. Işte Avicii ve Kesabiyan'ın olduğu gün 90 bin insan katıldı bu festivale. Her ne kadar 75 bini kamplı veyahut da kombineli deseler de dışarıdan gelen daha çok fazla insan vardı. Çünkü biz dışarıdan geliyoruz festivale. Yani görüyoruz insanların bilekliklerini. Çok fazla durum vardı. Robide 80 bin kişi katıldı. O gün de çok yoğundu. Son gün kapanıştan ötürü Martin Gerricks'de inanılmaz bir yoğunluk vardı. Zaten bir kişi öldü yani. Yani kamp alanın yetmiyor insanlara. O konuyu da detaylıca konuşacağız zaten. Evet, e, herhalde son 5 dakikamıza falan giriyoruz. O konuyu da konuşup bir toparlayalım. E, aslında e, öyle ya da böyle bizim için keyifli giderken e, son gün e, Alman e, 19 yaşında e, bir Alman çocuğun e, Fin Henkel isimli aynı zamanda aktör e, Macaristan'ın güneyinde okuyor, UNESCO büyükelçisi baya hani donanımlı, bilgili. E, Pırıl pırıl bir insan bizim gördüğümüz kadarıyla insandı fin ve çadırının üzerine düşen bir ağaç dalı ile vefat ettiği. E, haberini aldık. E, ama daha sonra bir açıklama geldi e, ziget yönetiminden. O açıklama biraz fazla e, savunmaya yönelik bir açıklamaydı ve biz açıkçası şehirde hala olduğumuz için bugün e, Senteşvan günü ona katılmak için Ziget sonrası kaldığımız için şehirde birçok festivalciyle konuştuk kafelerde zaten aynı bölgede yaşıyoruz hepsiyle diyebiliriz ve herkesin ortak görüşü yani evet bu bir kaza ama Ziget burada çok fazla savunmacı bir açıklama yaptı diye bir genel bir rahatsızlık var sen nasıl değerlendiriyorsun şimdi bu konuyu konuşmadan da olmaz çünkü dünya basınına yansıdı artık bu konu ee, açıkçası ben festivalcilerle aynı görüşteyim. Yani Zügert'in yaptığı açıklama taziye bile mesajı yayınlanmadan direkt men üzgünüz tarzı bir konuşma olmadan direkt men o kamp alanı yanlıştı bizim yerimiz gösterdiğimiz yer değildi oraya yapıldı. Ee, onun dışında saat Pazar çok dikkatimi çekti. Pazar program oldu nasıl ya gazeteler mi haberi yapanlar mı yanlış yazıyor dedim mi veyahut da o kadar festival yetkileri panik oldu da pazarın bittiğini mi zannediyorlar yani pazar günü. Etkinlikler akşama kadar devam etti. Kapanışı zaten Martin Gereksizli Havai Fişeklerle yaptık ki pazartesi çıkan insanlar vardı festival alanından. Yani Burada Macar basında çıkan haber festivalin resmi kapanışı pazar günü sabah 8'deydi. Pazar günü 11.30'da bu olay oldu. Ve festival off limits area diyorlar yani festival alanının dışında yapılmış bir kamp bu diyorlar. Ee, yani bu biraz talihsiz bir açıklama sonuçta biz festival alanını sen daha iyi biliyorsun 4 yıldır katılıyorsun festival alanının dışının kontrolsüz bir alan olması gibi bir şey çok da söz konusu değil. Ay dışı öyle bir alan ki yani insanlar şey zannetmesin gidip çocuk tren raylarında veya da yolda çadır kurmadı. Gayet festival alanının içerisinde kamp kurdu. Ki festival alanının içerisinde görmüşsün. Her yer bari yerlerle ayrılmış. Bizim yolda bile daha alana girmeden önce bari yerler yoldan bizi geçirmiyorlar. Benzin stasyonu oradan geçemedik mesela. Biz normal bir yön veriyorlar. Her yer bariyerle yerle. Ve sen Botlu geldiğimiz yol da aynı şekilde. Her yerde bariyer var. Festival alanı içerisinde de her yerde bariyer var. Ya yani orası yasak bölgeyi nasıl bariyerleri koymamışlar? O benim çok dikkatimi çekti. Yani savunma bence direkt ben bir panik olma ve suçluluk duygusu ki aslında suçlu olunacak bir durum yok. Bir doğal durum bu yani. Ağacın şeyden yağmurun şiddetiyle ağırlığıyla düşmesi ve orada bir tek o çocuk yapmamış 5 tane çadır yapan yani kamp kuran çocuk var onu da gözden kaçırmışlar bir şekilde yani bu kadar insanı gözden kaçırırsınız demek ki başka bir şey olsa ki bizim başımıza geliyordu yani bariyerler devriliyordu festival alanında A38'in orada ve orada 5 kişi öyle bilirdik biz o zaman ona ne diyeceklerdi yani konser sırasında orada oturdular yattılar öldüler gibi bir cevap mı vereceklerdi bilemedim İkinci dikkatimi çeken o kadar e, çadırın alanını gördük. Ağacın işte kopması, şiddet şudur budur. E, ben orada biraz koptum açıkçası. Bir tane kağıt no camping diye ama kağıt bembeyaz. Hiçbir şey başına gelmemiş. Yani biraz buruşukluk var. Yani zımbaları görünüyor. Yani bu kadar komik duruma düşmemeliydi. Ziget gibi bir organizasyon bence. Benim düşüncem çünkü... Yani o bariz. Yani biz hatalı değiliz. Bize yüklemeyin. Biz her türlü işte saati ne kadar söyledik, şunu şu, şu yaptık, bilmem ne yaptık. Oraya kağıdı da koyduk. Olayın bizimle katıyan alakası yok gibi. Yani ben çocuğun ailesi olsam insan hakları mahkemesine giderim. Bu konu çünkü zigeti kesinlikle bağlayan bir konu. Artık zigetin suçuna giren bir konu. Belki ziget suçlu değildi bu konuda ama bu yaptığı açıklamalar, o alana kağıdın konulması... Yani haklı olabilirler belki ama şekli bu değildi. Açıklaması da bu değildi. Bundan sonra benim için ziget kurumu suçludur. Kesin suçludur. Bu yaptıklarından ötürü suçludur. Çünkü bu bir doğal bir şey. Ya Pakılpap'ta yaşandı bu. İnsanlar öldü ve doğal bir şey bir şey yapamazsınız. Bunun bir önemi yok. Havayı siz fırtınayı siz ayarlayamazsınız. Yani çocuk atıyorum... İçeride dayak yese, bıçaklansa, silahla vurulsa filan bu sizi bağlar. Çünkü siz nasıl o silahı içeri soktunuz, bıçağı nasıl içeri soktunuz, ne bileyim bu çocuğun nasıl korunmasın, güvenlik yok muydu gibi bir şey olabilir. Ama bu yağmur ve fırtınadan olan bir şey. Bu sebeple yani benim düşüncem, kişisel düşüncem, zige suçudur ve bu olayın takibini devam ettireceğim ben. Umarım çözülür. Macar bir polis geldi mi, savcı geldi mi hiç konuyla ilgili tabii bilgilendirmiyor kimse. Ee, gelmediyse bilmiyorum macar adaletinde de bir sorun vardır diye düşünüyorum bu konu çünkü öyle mutlaka polis ve savcı gelmeliydi özellikle o kağıt çok araştırılması gereken bir kağıttı bana göre diye bitiriyorum bir de festival gelecek yıl 10-17 yine yapılacak sanırım çarşambadan çarşambaya denk düşecek bu sefer bunda ek olarak düşelim daha da ziket hakkında ne söyleyebiliriz bilmiyorum <gülüyor> Evet, bu yılki gözlemlerimiz yaşanan ufak tatsız olayla aslında bizim moralimiz çok bozuldu. Bu programı da aksetti tabii ki haliyle. Festival günlüklerinden bu hafta bu kadar. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenile. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Festival günlükleri. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileğen. Açık Radyo program destekçisi olun.